Merhaba, Greenpeace aktivistleri Kudüs'teki Kalavatra Köprüsü'nde 150 metrekare büyüklüğünde dev bir pankart açarak İsrail ziyaretinin ikinci günündeki Obama'dan Kuzey Buz Denizi'nde petrol aramalarını yasaklamasını istedi. Açılan pankartta İngilizce ve İbranice olarak Obama Kuzey Buz Denizi'nde petrol aramalarını durdur mesajı yer aldı. Eylem öncesi tırmanışçıların yukarıya çıkmasını sağlayan 8 Greenpeace gözlemcisi gözaltına alındı, Köprüye çıkabilen 5 eylemci yaklaşık 3 saat boyunca dev pankartı açık tuttu. Greenpeace, Obama'nın Kuzey Buz Denizi'nde petrol aramalarını tamamen yasaklamasını talep ediyor. Greenpeace, İsrail İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Hila Krupski, Kuzey Buz Denizi'nde olabilecek bir petrol sızıntısının oradaki canlı yaşamı ve tüm dünya için geri Dönüşü olmayan etkileri olacak diyor. Obama da artık bunu görerek Kuzey Buz Denizi'ni bu narin ekosistemde petrol arayabileceğini düşünen petrol şirketlerinden kurtarması gerekiyor dedi. Greenpeace'in Obama'nın Kuzey Buz Denizi'nde petrol aramalarını yasaklaması için başlatılan imza kampanyası ise devam ediyor. Yalova'da çevrecilerin ve halkın tepkisi sonrasında tıkanan Vopak Kimyasal Depolama Tesisleri sürecinde çok uluslu şirket geri adım atarak arazisine satma kararı aldı. 2008'de Aksa Akrilik Kimya Fabrikası'nın yanındaki Esiye Elyaf Fabrikası'nın bulunduğu araziyi satın alan Vopak, burada 710 bin ton kapasiteli kimyasallar, bitkisel yağlar ve petrol ürünleri depolama terminali kurmak için chat sürecini başlatmıştı. Yalovalılar çet toplantısında ve sonrasında pek çok eylemle tepkilerini göstermiş, Çevre Bakanlığı ise onayladığı imar planlarını daha sonra iptal etmişti. Çet sürecinde durdurulan depolama terminali projesinin gerçekleşme ihtimali giderek zayıflaması üzerine Vopak firması Yalova'daki 27 hektarlık arazisinin ne satışa çıkarmış oldu. Vopak'ın Yalova'dan tamamen çekilmesi ihtimali kentte büyük sevinç yarattı. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin Şişli Belediyesi işbirliğiyle 2006 yılında kurduğu Türkiye Organik Pazarları'nın öncesi, öncüsü İlk ve en büyük pazarı şişli %100 ekolojik pazarı sayesinde İstanbullulara haftada 10-15 ton, yılda yaklaşık 600 ton organik taze sebze ve meyve ulaşıyor. Haftalık ortam 1500 kilo satış ile pazarda en çok satılan ürün domates. Domates sırasıyla muz, elma, portakal ve patates izliyor. Bu ürünlerin haftalık satış miktarları ise 550 ila 750 kilo arasında değişiyor. Ekolojik pazar ürünler için web tabanlı veri sistemine geçmeye hazırlanan Buğday Derneği, bilişim danışmanları ve %100 ekolojik pazar proje ekibi, yerel yönetimlerin ziraat ve gıda mühendislerine önümüzdeki bahar aylarında bu konuda eğitim vermeye başlayacak ve sistem 2013 yılı içinde işler hale gelecek. Anlaşılan Buğday Derneği'nden bir de bilişim atağı görüyoruz. Dünya saati için geri sayıma son 24 saatte girmek üzeriyiz. WWF'in 150'den fazla ülkede düzenlediği dünyanın en büyük çevre hareketi dünya saati 23 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek. Yani yarın. Yarın akşam saatler 20.30'u gösterdiğinde tüm dünyada ışıklar 1 saatliğine kapanacak. Dünya saati katılımcıları Dünya Saati.org sitesinde doğayla uyumlu yaşam için harekete geçiyorlar. Ülkemizde WWF Türkiye tarafından düzenlenen Dünya Saati başta iklim değişikliği olmak üzere gezegenimizin karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. 2013 yılında WWF Türkiye sensiz olmaz mesajıyla gezegenimizin geleceğiyle kaygıları olan ve çevre sorunlarına duyarlı yaklaşan kişi ve kurumların katılımıyla büyük bir domino etkisi yaratmayı hedefliyor. Şu ana kadar Türkiye'den pek çok valilik, belediye, şirket ve on binlerce kişi katılacağını belirterek kararlılığını gösterdi. Boğaz Köprüleri, Galatasaray Kulesi gibi pek çok sembolik yapı 20.30 ile 21.30 arasında yani akşam 8.30 ile 9.30 arasında ışıklarını kapatarak dünya saatine destek olacak. Dünya gazetesi yazarlarından Mehmet Kara enerji gündemi başlıklı köşesinde güneş santralleri lisanslarıyla ilgili uygulamaları hedef alarak Türkiye güneş paneli hurdalığına dönüşmesin uyarısı yaptı. Karabir Kayoc ay önce rüzgar santralleriyle ilgili olarak da türbin başta olmak üzere yerli malzeme kullanma oranının düşük olduğunu ve güneşte de aynı durumun yaşanmaması uyarısında bulunduğunu kaydederek yaz başında güneş enerjisine dayalı elektrik üretim lisans başvurularının kabul edileceğini ve talebin yüksek olacağını yazdı. Kara güneş paneli üretimi ve yatırımcıların ilgi gösterdiği bir alan. Yerli girdi kullanılarak kurulan tesislerde üretilecek elektrik kWh saat başına belli bir devlet desteği sağlandı. Bu destek Türkiye'de bu alana yerli ve yabancı sermayenin yatırım yapmasını öngörüyor. Ancak bazı konularda yasa ve yönetmeni çıkarmak yetmiyor. Zamana da ihtiyacımız var. Yerli üretim yatırımları teşvik edilirken bir yandan da güneş santrali kurmak isteyenlerin kaliteli malzeme kullanımı sağlanmalı dedi. Burada hemen söylemekte yarar var. Eski jenerasyon güneş panelleri dahi. 25 yıl dayanmakta ve teşvikler olmadan bile kendini 12 yılda amorti edebilmekteydi. Bugünlerde durum çok daha iyi olmalı ve tabii ki kaliteyle malzeme kullanılmalı. Yeşil ve barıştalı bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.